Yüce Rabbim'den isteyip bizleri burada topladığı gibi aynı şekilde bizleri, ailelerimizi, zürriyetlerimizi naim cennetinde toplamasıdır. O duaları işitendir ve her şeye kadir olandır. Rabbim'den günahlarımızı ve eksikliklerimizi affetmesini talep ederiz, isteriz. Ve bu toplantımızın, bu içtimamızın Rabbimize has olmasını Bizlerin tüm işlerinde Sözlerimizde Eylemlerimizde Bizlere nas ihlası nasip etmesini Bizleri muvaffak kılmasını Her işimizde isabetli olmamızı ondan isteriz O işitendir Ve duyandır Bu geceki Fazla tutmayacağım Kardeşlerimi Bu geceki sohbetimizde Kur'an'dan Sahih sünnetten Sahabelerden nakillerde bulunarak Bir mevzu hakkında Aydınlatmaya çalışacağım Dolayısıyla Can kulağı ile dinleyelim Bildiğiniz gibi bu tür toplantılara Sukunet yani huzur iner. Rahmet kaplar bu tür meclisleri Melekler bu meclislerin Etrafını sararlar Yüce Rabbimiz Kendi katındakilere zikreder bu mecliste hazır bulunanları Gelenleri Demek ki bu tür meclisler Bu tür ilim meclisleri Ve insan Allah'ın izniyle iki hazza sahip oluyor İlmi ve uhrevi ecri Muhterem kardeşlerim Vakitlerin En güzel En güzel bir şekilde değerlendirildiği Nefeslerin en güzel Harcandığı ve kulun Rabbine yakınlaştığı Konulardan biri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretidir, hayatıdır. Kardeşlerim bu yüzden sizlere Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadisi nakledeceğim. Hadisi Buhari sahihinde rivayet eder. Ayşe radıyallahu anha Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ahlağından kendisine sorulduğu zaman onun ahlakı Kur'an'dır demiştir ne demiş onun ahlakı Kur'an'dır demiştir peki Aişe radıyallahu anha neden böyle bir söz söylemiştir aslında kendisi cevaben onun gece namazı şöyledir şu kadar farz namazı kılar cesaretliydi hanımlarına karşı e, yumşaktı merhametliydi cömertti güzel ahlaka sahipti diyebilirdi ama ama bunu kendimize soralım. Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliklerini teker teker sayacak olsaydı kaç tane özelliğine sayabilecekti? Hiç şüphesiz oturup onun birçok hususiyetini, birçok özelliğini sayması gerekecekti. Bundan dolayı bundan dolayı selam, Zadül Maad adlı kitabını okumalıyız. Evet hiçbir evin hiçbir evin zâdül meatsız kalmaması gerekiyor. Evet kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yaşamak isteyen kişi ki ne güzel bir yaşamdır o? Her ne kadar onunla aynı zaman diliminde yaşamasa dahi onun sünnetiyle, ibadetleriyle, taatleriyle yaşayabilme imkanına sahip olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair en şahane eserlerden bir tanesi bu kitaptır. Zadül Maad'dır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hayatından bahsetmiştir bu kitap. Hatta Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin yatağından, yastığından dahi söz etmiştir bu kitapta İbn-i Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden, yaşından, hayatından, hanımlarından, çocuklarından yemesinden içmesinden uyumasından oturmasından kalkmasından hela adabından evet kısaca tüm hayatından tüm hayatından ve ibadetlerinden bu kitapta İbn Kayyim detaylı bir şekilde bahsetmiştir. Evet tüm insanlığa tüm insanlığa ve cinlere cinlere gönderilen bu sorum hayatını detaylı bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde öğrenmek istiyorsak bu kitaba mutlaka kurucu etmemiz gerekir müracaat etmemiz gerekir hadisi şerife dönecek olursak ne demişti radıyallahu anha Aişe radıyallahu anha ne demişti onun ahlakı Kur'an'dı onun ahlakı Kur'an'dı yani Resul sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yolundan gidiyordu Kur'an'ı izliyordu evet o yeryüzünde yürüyen bir Kur'an gibiydi dolayısıyla Müslümanların, Müslüman birisinin bu ahlakla ahlaklanması gerekir, ahlakı Kur'an'ı Kerim olması gerekir. Yani Kur'an'ın yolundan gitmesi gerekir. Bugün ise bizler birçok, birçok ve değişik insanlarla karşı karşıya kalmaktayız. Kimisi dinine dair hiçbir şey bilmemekte, kimisi biliyor ama bildiklerinin çoğu ya zayıf ya da uydurma rivayetlere ya da kıssalara dayanıyor kimi de biliyor ama uygulamıyor kimi de di dini yalnız bir fikir olarak görüyor ilahiyatçıların gördüğü gibi evet kardeşlerim Müslümanın Kur'an ve sünneti takip etmesi gerekmekte mesela sahabe sahabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor İslam'a girmiş soru soruyor takip uygulayıp tatbik etmesi için Buhari'de gelen bir hadis-i şerifte bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir meclise girer ve İslam'ın şartlarını sorar. Cevabını alınca şöyle der. Yemin ederim ki tatavlu bir ibadet yapmayacağım. Yani nafile bir ibadet yapmayacağım. Allah'ın üzerime kıldığı farzlardan da hiçbir şey eksiltmeyeceğim. Deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dekhelel cennete in sadak. Eğer doğru söyledi ise Cennete girmiştir der Eğer doğru söylediyse Cennete girmiştir der Yani bildiğini uygulamaya koyarsa Bu insan cennete Girecektir Bizlerin bugünkü müşkülatı ise Bizler biliyoruz ama uygulamıyoruz Biliyoruz ama Tatviye geçirmiyoruz Birçok hüküm biliyoruz Farzları biliyoruz Haramları biliyoruz Ama tatviğinden maalesef uzağız Bildiğiniz gibi sahabe 10 ayeti geçmiyor. Ta ki bu ayetteki hükümleri bilip uygulanmadıkça. Eğer bizler bilgide bildiklerimizi uygulayacak olursak hiç şüphesiz birçok şey lehimize olarak değişecektir. İşte bu yüzden, işte bu yüzden Aisha radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakından sorunca sorulunca kendisi bu cevabı verir. Evet kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Tabi olacak isek Onun o kerim ahlana Mutlaka bakmamız gerekir Ama bunun için Ama bunun için onlarca dersler yapılsa Yine azdır O kadar çok hususiyeti var ki Sallallahu aleyhi ve sellemin O kadar çok özelliği var ki Anam babam ona feda olsun Sallallahu aleyhi ve selleme O beşeriyetin en üstünüydü o beşeriyetin en faziletlisiydi ne kadar da anlatırsak anlatalım ne kadar da yazarsak yazalım ne kadar da konuşursak konuşalım ancak çok az şeyden bahsetmiş oluruz dolayısıyla, dolayısıyla önümüzdeki dakikalarda onun hayatından birkaç sayfa açmaya çalışacağım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından çok ufak bir parça almaya çalışacağım o da ailesiyle olan münasebeti nasıldı sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle olan münasebetinin gerçekten gerçekten birçok sohbetlere ihtiyacı var gerçi içimizden birisi neden bu konuyu işliyoruz diyebilir aslında işlenecek birçok önemli konu var birçok mühim konu var diye sorabilir Evet, neden bu konu? Neden bu konuyu aldık? Çünkü toplumun ıslahı kardeşlerim, evlerden başlıyor. Eğer Müslümanların evleri ıslah olursa, bu toplumun ıslah olması demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim evlerin ıslahını emretmekte. Mealen, <gülüyor> ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun der Yüce Rabbimiz. Ve bildiğiniz gibi, Kur'an-ı Kerim devamlı surette eşlerden ve evlerden bahseder. Evet, ev, Ev evlerimiz toplumun esasıdır. Toplumun temelidir. Ve maalesef dinin öğrenilmemesi, dinin uygulanmaması, bundaki ihmal ve bunun karşılığında ifsad edici birçok araçların, birçok elektronik cihazların evlerin içerisinde girmemesi girmesi sebebiyle Müslüman toplumlarda maalesef boşanma oranlarında çok büyük artışlar var. Bu yalnız Müslüman ortam dediğimiz zaman yalnız kendi ülkemiz gözümüzün önüne gelmesin. Televizyondaki Orta Doğu ülkelerinde ihraç edilen o bizim e, şeyler, filmler, diziler, diziler sebebiyle e, birçok insan kocasından boşandı. Yani bunlar az sayıda değil arkadaşlar. Bunlar toplumda insanların düşecek, insanların diline düşecek sayıda çokça çavuku bulan haller. Bazı İslam ülkelerinde mubalâsız söylüyorum her üç dakikada bir boşanma olmaktı. Her üç dakikada bir. Yıkılan o kadar çok yuva var ki, o kadar çok sorumlu, problemli ev var ki, annesiz babasız kalan o kadar çok çocuk var ki mahkemelerde gitseniz, sorsanız en fazla dosya boşanma dosyası, şiddetli geçimsizlik halleri. Bütün bunlardan dolayı bu meseleye bu yönden bakmak istedik. Önce kendim istifade etmek istiyorum. Önce nefsi değil mi? Önce nefsi. Sakın bu konuda her şeyi ben biliyorum demeyin. Zaten müşkilatların sebebi de bu. Evet kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın tümüne gönderilen bu Resulün bu Nebi'nin ailesiyle, eşleriyle olan münasebeti neydi, nasıldı? Aslında o kadar çok detay var ki mesela duygusal yaklaşımları, eşlerinin durumlarını göz önüne alması, <gülüyor> münkerlerin inkarı gibi birçok e, üzerinde durmamız gereken konular var. Size bu meselelerle ilgili bazı ufak tablolar aktarmaya çalışacağım. Evdeki sorunlar neler? Bunların çözümü nasıl? Nasıl halletmemiz gerekir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uygulaması neydi, nasıldı? Ve evdeki hataların, yanlışların düzeltilmesi, ıslahı nasıl? Ama bizlere gelince maalesef bizler bu hususta ya ifrat ya da tefritteyiz. Orta yolu tutan insanın sayısı çok az maalesef. Evet kardeşlerim, evde eşin hislerinin hesaba katılması göz önüne alınması meselesi diyerek bir başlık atıyoruz. Eşin hislerinin hesaba katılması, göz önüne alınması diyoruz ve açıyoruz parantezi. Evet bu mesele hakkında kesin olarak katı olarak bu mutluluğun ve saadetin sebebidir diyebiliyoruz. Eşin hislerinin göz önüne alınması. Evet kardeşlerim bir yolculuk esnasında ki bu yolculuk klimalı lüks bir araçla değil. Lüks otobanlarda da değil. Hava, yolu, hava yoluyla, deniz yoluyla, demir yoluyla hiç değil. Otoban yolculuğu değil. Bu yolculuk sahrada. Bu yolculuk çölde. Derecenin, sıcaklığın belki elliyi bulduğu bir ortamda. Beraberinde askerlerin bulunduğu insanların çokça yorulduğu meşakkatli bir seferde. Bir taraftan insanların kontrolü artık birçok meşakkatın olduğu bir yolculuk. Belki de vahiy iniyor o yolculuk esnasında. Yani Cebrail aleyhisselam iniyor Allah Resulüne. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellemin çokça meşgul olduğu bir yolculuk. Bir zaman dilimi. Kendisi hem yönetici, hem kumandan, hem müftü, hem imam Nebi olması zaten yetiyor. Buna rağmen Aişe radıyallahu anha aslında bizlerin örnek almamız için bize sesleniyor radıyallahu anha. Diyor ki fazla etlenmemiş ve kilo almamıştım diyor. Daha ufaktım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine <gülüyor> devam edin dedi diyor. Onlar da devam ettiler diyor. Sonra dedi ki gel seninle yarışalım dedi diyor gel seninle yarışalım dedi diyor yarıştık ve onu geçtim der radıyallahu anha daha sonra der kilo alıp bu meseleyi unutunca yine onunla bir sefere çıkmıştım o sallallahu aleyhi ve sellem asabına yine devam edin dedi onlar da devam ettiler dedi ki gel seninle yarışalım bu ikinci yarış gel seninle yarışalım yarıştık ve beni geçtiler İlk yarışta Ayşe radiyallahu anh'a geçmişti. İkinci yarışta Allah Resulü geçer. Daha sonra güldü ve bu o geçen yarışa mukabil dedi. Yani rovanşı. Mukabil dedi. Albani sahih olduğunu söyler radiyallahu anh. Evet kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koskoca bir gruba devam edin der. Devam edin der. Devam ederler. Kendisi eşiyle arkada kalıp onu sevindirmek maksadıyla onunla bu oyunu oynar. Bu nedir? Bu kadının hislerinin göz önüne alınmasıdır. Biz ise kadını kadını bir cep telefonu olarak görüyoruz. İstediğimiz zaman arıyoruz. İşimize gelmediği zaman kırmızıya basıyoruz. No. Ha? Basıyoruz ve kapatıyoruz. İstediğimizde telefonu kesiyoruz. Bazıları ailelerini duymayan, hissiz, duygusuz tam bir telefon gibi görüyor. Öğlen yemeği şu saatte hazır olmalı. Bitti. Akşam yemeği böyle olacak. Münakaşa yok. Elbiselerimi ütüle. Çocukları sustur. Yani emir büyük yerden geliyor. Sen elektronik bir aletle mi? Yoksa hisleri olan, canı olan, ciğeri olan, kalbi olan... Bir canlıyla mı muamelede bulunuyorsun? Koskoca Resul, Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem en ufak eşiyle onun duygularını, onun hislerini göz önüne alarak böyle bir yarış yapmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde, vefat ettiğinde, El de dediği gibi Ayşe radıyallahu anha 18 yaşında idi. Bugün 18 yaşındaki bir kız çocuğu evlense herhalde yemek yapmayı dahi bilmez. Evet Allah Resulü ufak yaştaki bu çocuğunu bu ıı, ufak yaştaki bu ailesinin bu eşinin hislerine hitap, et, hitap etmek ister. Allah için söyleyin kardeşlerim. Bizlerden birisi eşiyle bu seviyeye iniyor mu acaba? Eşini sevindirmek için neler yapıyor? Dolayısıyla Sünnetten şu kuralı çıkartıyoruz. Evlerin ıslahı için, evlerin ıslah edilmesi için evet evlerdeki saadetlerden, mutluluklardan bir tanesi kadının duygularının göz önüne alınması. Evet, kadının hislerine itibar etmek gerekiyor. Dolayısıyla evde eşinin <gülüyor> hanımının duygularını öğrenmelisin hislerini öğrenmelisin ailen senden ne istiyor evet herkes çok şey istiyor diyecek ailen senden ne istiyor ne talep ediyor beklentileri ne yine bir keresinde ufak habeşli çocuklar gösteri yaparlarken insanlar etraflarında toplanmışlar bakıyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anh'ın hislerini anlar bakmak istiyor musun der burada ne var kardeşlerim eşin ruhi durumu psikolojik halini bilme durumu var herkes bakıyor Allah Resulü diyor ki sen de bakmak ister misin biz yani birçoğumuz eşimizin ne istediğini dahi bilmiyoruz acaba dışarı çıkmak ister mi dolaşmak ister mi biraz nefes almak ister mi biraz teselli bulmak ister mi Aişe radıyallahu anha evet der bakmak istiyorum deyince o da gel der sallallahu aleyhi ve sellem evet kardeşlerim Allah Resulü'nün alçak güldüğünü hep birlikte görüyoruz Rabbim bizleri cennette ona komşu kılsın inşallah Amin. sonra baldırını indirir Allah Resulü ayağını indirir basarak üzerine çıktım der sırtına çıkar radıyallahu anha. şimdi size soruyorum kardeşlerim eğer eşiniz yanlışlıkla ayağınıza bassın Yahut evde misafir geldi telaştan dolayı, ya başka bir sebepten dolayı size bir çarpsa, Yahut oldu da kızdırdınız bir tokat yeseniz, ne olur? O kadının hali ne olur acaba? Evet, sonra Aişe radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırtından oyunu seyreder. Oyun ya, oyun bu ya. Biz bir bahçeye dahi götürmekten imtina ediyoruz. Arkadaşlar arabayla geçerken giderken eşiniz size ya bey dese. Gerçi herkes bey demiyor. Kimisi herif diyor, kimisi adam diyor, kimisi hey diyor, kimisi. Belki kocasının izmini bile zikretmemiş. Yani 20 seneden beri evli yani cemal dememiş yani. Baksana şurada güzel bir manzara var. Şurada durup biraz bakalım dese, ne deriz? Ya zamanım buldun, benim vaktim yok, gitmem gerekiyor, işler bekliyor. Ya bey dese gidelim biraz pazara inelim, birlikte alışveriş edelim dese. Cevabımız belli, değil mi arkadaşlar? Bizden meşgulü yoktur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Aisha radıyallahu anhaya bitirdim mi der? Yani bitti mi der? Bakman gitti mi der? O ise hayırdır. Devam eder. Sonra tekrar bitirdim mi der? Hayırdır. Ne der biliyor musunuz radıyallahu anh? Der ki küçük kızları takdir edindir. Küçük kızları takdir edindir. Yani içinde bulundukları o durumu bilin ona göre davranındır. Evet kardeşlerim. Evliliğinin başarılı olmasını istiyorsan eşinin psikolojik durumunu bilmelisin ve ona göre davranmalısın. Senin de beklentilerin var değil mi? E bir şeyler takdim etmelisin, bir şeyler sunmalısın ki buna karşılık sen de istediklerine hasıl ol. Belki eşin sinirli olabilir, çok çabuk sinirlenebilir ya da tam tersi olabilir, soğuk olabilir. Bir keresinde Ömer radıyallahu anh o geldiğinde kadınların seslerini duyar. Nereden? Allah Resulü'nün evinden gelir o sesler. Yüksek yüksek sesler gelir. Gider, müdahil olmak ister. Vuracaktır, malumdur. Sana ne oluyor derler Resulullah annıyor. Sana ne oluyor derler. Yani Allah Resulünün evinde dahi seslerin yükseldi olabiliyor kardeşler. Eşin sana sinirlendi ise, gazaaba geldi ise sakinleştirmesini bilmelisin. Evet, bu durum sinirli olsun yahut soğuk olsun. Soğuksa mikronda koyup ısıtacaksın. Başka çaren yok. Yani onun durumunu bilerek ona göre hareket edeceksin. Böyle yaparsan başarırsın. Eğer sinirlendiysen evden çıkacaksın. En güzel çözüm bu. Eğer, de, eğer, eğer evde bir sorun yani e, varsa, sesler yükseldiyse, gazaba geldiysen, sinirlerine hakim olamadıysen yatışıncaya kadar evden uzaklaşacaksın. Evet, erkek kendine hakim olmalı. Ve katil surette kadının seviyesine düşmemeli. Ona karşı sesini yükseltip bağırmamalı. Erkeğin sesini yükseltmemesi gerekir. Neden? Hadisi biliyorsunuz. Kim bir kavme benzerse o onlardandır diyor Allah Resulü. <gülüyor> Ayet-i kerimede erkekler kadınların üzerine kavvamdır, yöneticidir der Yüce Rabbimiz. Yani erkek aklıyla hareket eder. Erkek hisleriyle hareket etmez. Hepimiz kadınların toplantılarının gürültülü olduğunu biliriz değil mi? <gülüyor> Değil mi? Sesler yükselir. Bazen bazı arkadaşların yanına girdiğimiz zaman seslerin yüksel seslerini yükselttiklerini görürüz. Deriz ya burası kadınlar meclisine dönmüş. Kadınlar toplantısına dönmüş. Çünkü sesleri yükseltilmesi erkeklere has bir şey değildir. Kadınların özelliğidir seslerin yükseltilmesi. Evet. Dönüp tekrar söylüyorum. Kadının hislerinin bilinmesi ve ona göre hareket etmek çok önemli kardeşlerim. Bu birinci kural. Bu birinci kural. İkinci kural, kadının tabiatının, yani kadının doğasının, yapısının bilinmesi. Dolayısıyla dolayısıyla bir kadın olarak ona muamele etmek gerekiyor. Çünkü bazı insanlar, bazı insanlar ailesine bir kadın gibi muamelede bulunmuyor. Sanki onlara göre ailesi elektronik bir cihaz. 1 artı 1 eşittirik. Öğlen yemeğini saat 1'de istiyorum diyor bitiyor. Yani iki de olmaz. Yarım saat geç kalsa mutlak surette yerine getirilmesi gerekir. Hem şu hem saat, şu saatte hazır olacak. Mutlaka hazırlanmalı. Kardeşlerim Bukhar'daki hadiste bakın şöyle, gel, şöyle gelir. Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz der Allah Resulü. Çünkü kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin eğri tarafı üst tarafıdır der Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu üst tarafı. Onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın. Hali üzerinde bırakırsan öyle kalır. Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz der. Yani bu ne demek? Kadının yumuşaklığa ihtiyacı var demek, kadının iyiliğe ihtiyacı var demek, kadının merhamete ihtiyacı var demek. Yani ona göre davranman gerekiyor. Müslüm'deki hadiste ise, Müslüm'deki hadiste ise, kadın eğri kaburga kemiği gibidir der Allah Resulü. Eğer doğrultmaya çalışırsan kırarsın o kemiği. Eğer mutlu bir hayat yaşamak istiyorsan, o eğriliği ile birlikte faydalanırsın, temettü edersin. Onun kırılması ise boşanmasıdır der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın bize şunları söylüyor. Kadında eğrilik vardır. Kadında eğrilik vardır. Mikrofonlar <gülüyor> Mikrofonlar açın. <gülüyor> Kadında eğrilik vardır. Ama Kadınlar da duysa sorun değil. Bu hadis kadınlar için bir eksiklik değil kardeşler. Bu hadis kadınlar için bir eksiklik değil. Tam aksine kadının övülmesi söz konusu. Neden? Her ne kadar hadisin zahirinden anlaşılan bu olsa dahi ama hadisin asıl manası kadına merhamet etmeye davettir. Kadına merhamet etmeye çağrıdır. Erkeklere olan bir çağrıdır. Demek istiyor ki hadis-i şerifte kadının tabiatı böyledir. Eğer eşinin tabiatını bilirsen evliliğinde yolunda gider ona göre davranırsın. Peki erkekler erkekler az değil. Sanki erkekler içinde bulundukları tüm nimeti, kadrini biliyorlar, kıymetini biliyorlar. İnanın hiçbir erkeğin hanımıyla mutlu olduğunu duymadım. Herkes herkes şikayette. Yani, çünkü insanoğlu nimeti her zaman İnkar etmiştir. Her şeye tamah etmesi sebebiyle nimetleri kaybettiği zaman aslında insan bunun değerini biliyor. Nimetler kendisine arz olunduğu zaman daha da istiyor. Kanaat getirmiyor, kendini bilmiyor. Dolayısıyla erkekler eşleri bütün işleri evirip çevirseler dahi onlardan şikayetçidirler. Katiyen müteşekkir değildirler. Şükranlarını sunmazlar. Ancak eşlerini kaybederlerse... O zaman onların değerlerini anlarlar O zaman övüp dururlar Ama zaman geçmeden Eşini itirmeden Onu kaybetmeden Onu bu dünyada iken öv Onu yüzüne karşı öv Arkasından da öv, yüzünden de öv Evet kardeşlerim meselemize dönelim Bakın kadınlar Duysa da önemli değil Kadınları etkilemek çok kolay Ne dedik? Kadınları etkilemek çok kolay Bunun için eşini öveceksin Mecru senalarda bulunacaksın. Bunun için paraya ihtiyacın yok. Pula ihtiyacın yok. Züğürt olsan dahi hiç sorun değil. Kaybedeceğin çünkü hiçbir şeyin yok. Mesela sana çay getirdi. Sana su getirdi. Öv ya. Bu kadar güzel bir çay içmedin de. Bu kadar tatlı bir su şu ana kadar içmedin de. Senin elin değdiği zaman her şey tatlı oluyordu. Kadın bunu duyunca ne olacak ne olacak? Uçacak. İnanmıyorsunuz. Arkadaşım biri anlatıyor. Çok güzel bir yemek yaptı hanım diyor. Övdüm diyor. Ya, pek fazla da öven birisi değilim diyor. Geldi diyor. Bir hafta boyunca aynı yemek pişirdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Giydi elbiseyi öv. De ki ben o kadar çok elbise giyen kadın gördüm ki ama şu elbisenin sana yakıştı gibi bir kadın görmedim de. Bir öl bakalım ya. Hiçbir şey kaybetmeyeceksin kardeşim. Hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği eşi Aişe radıyallahu anhoya Ya Aişu Cibri sana selam söylüyor der. Bukhan'ın rivayet ettiği hadiste. Cibri sana selam söylüyor der. Şianın lanetlediği Aişe radıyallahu anh. Evet kardeşlerim Bu şekilde itifad eder ve onu överdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini izhar ettiği de sabittir. Amr İbn-i As gelerek şöyle der. Ey Allah'ın Resulü sana insanların en sevimlisi kimdir deyince insanların en sevimlisi işedirdir. Ben erkeklerden demek istediğim deyince Amr İbn-i As babasıdır der. Yani Ebu Bekir'dir der. Yani bizden çoğu eşine seni seviyorum diyebiliyor mu acaba? Bunu deneyin. Denemeye çalışın. Mesela iştesiniz. Cep telefonu olmayan herhalde kimse yok. Var mı? Olmayan elini kaldırsın. Çocuklar hariç. Cep telefonu olmayan. Vardır vardır senin de. Saklıyorsundur evden. Ha? <gülüyor> Cep telefonuyla eşinize bir mesaj atın. Ama bu hayatta bir kez yaptığınız bir iş olmasın. Ya yolda gidiyorsunuz. Eşinize bir mesaj atın. Bir sevgiyle dolu, mahabbetle dolu bir mesaj atın. Seni seviyorum de. Bunu yazın, söyleyin. Bunu deneyin kardeşlerim. Hocam ters. Seni ters. Seni özledim deyin. Bunlar normal şeyler. Bakın, bunları hiç küçük görmeyin kardeşlerim. Bu kelime aramızdaki sevgi köprüsünü kuracaktır. Sizin beklentileriniz var, hepimizin beklentisi var ama onların da beklentisi var. İşte bunun göz önünde alınması gerekiyor. O zaman elimizde iki tane kural var sünnetten alınmış. Kadının hislerinin ve tabiatının bilinerek ona göre kadına, eşe davranmak. Evde eğer problem varsa bunu nasıl çözeceğiz? yapılması gereken şey problemin büyütülmemesi problemin büyütülmemesi bunun de, bunun delili yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir uygulaması kardeşlerim müşnette gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anhanın yanındayken Safiye validemiz Resul sallallahu aleyhi ve selleme bir kap yemek gönderir Aişe radıyallahu anha der ki hizmetçinin elindeki tabağı görünce kıskançlık duygusunun tesiriyle çok öfkelendimdir. Çünkü diğer eşinden gelmektedir. bu kıskanma kadınlar arasında maalesef yani sabiyet arasında da olmakta Dolayısıyla bunu büyütmeyin kardeşlerim bunu önünüzde engel olarak görmeyin. Kıskançlık duygusuyla duygusunun tesiriyle çok öfkelendimdir hizmetçinin eline vurarak yemeği yere döktüm tabağın kırılmasına sebep oldumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne bakıp da öfkelendiğini görünce üzüldüm ve şöyle dedim bugün bana fena bir söz söylemesinden Allah Resulü'ne sığınırım dedim evet evdeki tabağa vuruluyor şöyle elinin tersiyle ve tabak gidiyor uçuyor Tabak kırılıyor, içindekiler dağılıyor. Ne yaparsınız? Herhalde o kadının başında saç kalmaz. Şöyle tutarsınız, ha çekersiniz değil mi? Bir bardak kırılsa buna bile tahammül edemiyoruz. Bir bardak kırılsa, bir tabak kırılsa. Allah Resulü'nün önünde işlenmiş bir hadis. Allah Resulü kalktı, tabağın kırıntılarını ve yere dökülen yemekleri topladı bize gelince bayram namazı bayram günü. namaza kıldık birisi telefon ediyor. Diyor ki hocam diyor eşimi boşayacağım diyor. Dövmüş felaket dövmüş. Namazdan sonra yemeği hazır etmemiş. Eve geldim diyor hiçbir şey hazırlanmamış diyor ev dağınık diyor temizlenmemiş sofra da kurulmamış diyor. Kadını dövmüş bir de boşa, yani boşayacak. Bayram sabahı boşlayacak Maalesef kardeşlerim meseleler bu seviyeye kadar getiriliyor, büyütülmemesi gerekiyor. Bakın peygamber salih siddiemin uygulaması bizler için örnek olması lazım. Mesela evde bir şey kırılıyor, hemen sen de parlayıp başka bir şey kırma. O kalbi kırdıktan sonra bunun, bunun ilacı, bunun tedavisi, bunun ıslahı zordur. Tabağın baş, yerine başka bir tabak getirilmesi kadar tabak getirilir, sorun değildir. Ama o kalbin kırılması ve bunun tekrar ıslah edilmesi çok daha düştür. Dolayısıyla bu mesele ile ilgili eğitimciler bakın şöyle derler sorunun ve müşkilatın vuku bulduğu zaman sakın der karar almayın. O esnada gazap halindeyken sinirli haldeyken, infial halindeyken sakın derler hiçbir şekilde karar almayın. Karar almaktan imtina edin. Böyle bir durumda Hemen karar almayacaksın. Böyle bir durumda hemen acele etmeyeceksin. Dinimiz musibet esnasında ne dememizi bekliyor bizden? İnna Allahu ve İnna ilehi Biz Allah'ımız ve ona dön dönücüleriz. Veya Qadr Allahu maşa alafe Allah Teala istediğini takdir etti ve yaptı. Allah Teala istediğini takdir etti ve yaptı. Evet, o zaman sorun hacmiyle, hacmince değerlendirilip. Çözülmeli ve kati surette büyütülmemeli evet yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle olan muamelelerinden bir tanesi de evet kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halimdi rahimdi kerimdi ama kendisi bir münker gördüğü zaman kendisi bir kötülük gördüğü zaman dinle çatışan bir şey gördüğü zaman kararlıydı Hemen tepki gösterildi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere, keresinde bir keresinde resim bulunduğu için resim bulunduğu için Allah Resulü Aişe radıyallahu anha'yı azarlamıştır ve şöyle demiştir. İçinde resimler olan eve melekler girmez demiştir. İçinde resimler bulunan eve melekler girmez demiştir. Evet kardeşlerim. Genelde erkekler üç türlü. Biri çok şiddetli her şeyi yasaklıyor nefes dahi aldırmayacak şekilde e, karısına eşine emirler yaratıyor kadın tabi bu durumda patlayacak bir hale geliyor bu haram buna yaklaşma diyerekten olabildiğine baskı yatıyor tabi bu şiddetten kastımız şiddeti dedi ki Allah ve Resulünün haram kılmadıklarını haram kılması Allah ve Resulünün haram kılmadıklarını haram kılması insanın şiddettir şiddetten kastımız budur Yoksa haramın haram kılınması değildir. Yahut emrin emredilmesi değildir. Bir farzın emredilmesi şiddet değildir. Haşa. Evet. Erkek evde hikmeti, merhameti hiçbir zaman elden bırakmayacak. Diğeri ise çok gevşek. Evde olan bitenden haberi yok. Eşi, kızı, çocukları... Nasıl giyiniyorlar, arkadaşları kim, kime gidiyorlar, kime geliyorlar, kimlerle oturup kalkıyorlar Bunların hiç mi hiç takibini kontrolünü yapmamaktı Adam camiye geliyor hanım ve kızı dar elbiselerle, kot pantolonlarla dışarı çıkıyorlar Bir de başına örtü takıyorlar Değil mi? Bunları çok görüyoruz Aynı deve kuşu misali Deve kuşu biliyorsunuz ufacık başı var onu böyle gözükmesin diye Kendisini saklamak için nereye koyu sokar? Kuma sokar ama o koca e, cüssesi vücudu dışarıda kalır ama her şey ortada maalesef kadınların hali de böyle asrımızdaki kadınların hali de böyle nereye giderseniz gidin şarkar hep sahip evet kadının aslında korunması gerekiyor kadın bir mücevher olarak görülmesi gerekir ve o şekilde muhafaza edilmesi gerekir diyorum burada sohbetimi bitiriyorum Dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Rabbim hakkı hak olarak göstersin bizlere. Hakka tabi olmamızı muvaffak kılsın. Batıl da batıl göstersin. Batıldan uzaklaşmamızı bizlere nasip eylesin. Sübhaneke Allah'a ve hamdik.